Ahmed er Rufai Hasretleri Hak yolcusunun düsturları El Hikem Hikmetli sözler Akıl Akıl ancak idrak vasıtasıyla kendisine gelenleri kabullenir onlara sahip olur Kalpse idrak yoluyla elde edilenlerin mutlaka fevkine tırmanmak ister Yani kalbin vazifesi ve yaptığı iş aklın yaptığı işin üstündedir Öyleyse immetini kalbiyleştir, yani kalbi faaliyete yönelt. Hikmetini de akliyleştir, yani akli faaliyete yönelt. Kalbin immet yönünden, aklında hikmet yönünden faal olsun. İşte o zaman kurtuluşa erersin. Elde bir damar vardır ki, bir ucu kalbe uzanır. Onunla dünyalık bir şey alındığı zaman, afeti o damar vasıtasıyla, ta kalbe uzanır. Bu, öyle büyük ve gizli bir afettir ki, insanlar ona muttali olamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dünya sevgisi, her günahın başıdır. Dünyada züht sahibi ol, onun meşru olmayan zevklerinden uzak dur. Sakın ha, hayvanlar gibi, sabahlara kadar uyuma. Zira şurası muhakkak ki, Gecelerde Allah Celle Celaluhu'nun bir takım tecellileri, atiye serpintileri ve ilahi esintileri vardır. İşte gecelerin bir kısmını ibadetle geçirenler bu ilahi tecellilere kavuşur. Bütün geceyi uykuyla geçirenlerse bu tecellilerin semeresinden mahrum kalır. Rahatına mağrur, uykusuyla mest, Rabbinden de gafil olana de ki, Ey geceyi uykusunun zevkiyle geçiren, hiç şüphe yok ki bu uyku, uykusuzluğa rehindir. Sen onu unutsan da, süratle gelip geçen ve başkalarını değiştiren zaman, seni unutmaz. Seni de değiştirir, seni de bitirir. Bu zaman, çok seri hareket eder. Zorlayıcıdır. Yükseltirse düşürür, tamamlarsa gadreder. İnsanların, onun karşısında, en sağlam güven içinde olanları, korkup da hazer ve sakınma kapısını çalanlarıdır. Müşahede huzur demektir. Fakat ilmel yakin ve hakkel yakin derecesinde yakınlık manasında, yani müşahede denince bundan ilmel yakin ve hakkel yakin derecesinde yakınlığı anlayacağız. Bu yüzden Allah Celle Celalihu. Kimi ki uzaklıktan ve gafletten korur ve o kişi de ilmel yakin ve hakkel yakin derecesinde Allah Celle Celalihuya yakınlaşırsa şuhud mertebesine dahil olur. Yani huzura çıkmış olur. Burada ilmel yakin ve hakkel yakin derecesinde Allah Celle Celalihuya yakınlaşmak şu hadisi şerifin ifade ettiği manada bir yakınlaşmadır. Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Allah Celle Celalihuya sanki onu görüyormuşçasına ibadet et. Eğer sen onu göremezsen muhakkak ki o seni görür. İşte müşahedenin hakikati budur. Başkası değildir. Aksi halde eğer müşahedeyi lügat manası itibariyle alırsak o manada müşahede bu dünyada hiçbir fani için mümkün değildir. Çünkü Lügat manası itibariyle müşahede, dünya gözüyle yani kafa gözüyle görmek demektir ki, bu muhaldir, imkansızdır. Bu mevzuda Hz. Musa aleyhisselamın kıssasını hatırlamak sana kafiidir. Lügat ve mana yönünden müşahedenin huzuru, yani yüz yüze ve karşı karşıya oluşu öyle bir huzurdur ki, bu huzur hem kalple, hem de gözle müşahede itibariyle yalnız ve sadece K.B. Kavse'nin sahibine yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Bu mevzudaki ihtilaf malumdur. Ehlullah'ın kanaatine göre hem kalple hem de gözle müşahedenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bulunduysa kat'i ve kesindir. Meselenin mahiyeti bundan ibarettir. Öyleyse sen Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı ameller vasıtasıyla ona yakınlaşarak nefsini terbiye et, edeplendir. İşte o zaman bu huzur ve müşahede ehlinden sayılırsın. Hem de kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaktan geri durmaz. Hadis-i şerifinin kesin ifadesiyle Allah Celle Celalihu'nun hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Veli, dost ve sahip olarak da Allah Celle Celalihu kafiidir.